Evet tekrar beraberiz. Hemen bazı cantonbil ve özel Akdeniz gezi özel yayınında tekrardan merhabalar haberleri ve bazı yorumları da size iletmeye çalışacağız. Evet bu çiçeğin açıklamasından açık gazetede de bahsetmiştik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ama bir devlet adına, meclis adına da değil de devlet ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görüşünü ağır şekilde yansıtır bir konuşma yapmış kendisi ve Mısır'la ilgili konuşurken orada insanlar hayatlarını kaybederken uluslararası camianın kutuplarda sıkışmış iki balinaya karşı gösterdikleri hassasiyeti <gülüyor> göstermemiş olmaları uluslararası toplumun ve camianın ...yeteri kadar vicdanının ve ahlakın olmadığının da en açık göstergesidir diye bütün dünyaya da bir ahlak ve vicdan dersi vermiş ama... Evet aynı metaforlar kullanılmaya çalışılıyor. İşte penguendi Gezi Parkı içinde haklı bir sebeple gösterilen şey. Bu sefer balina gibi bir pek anlam veremediğim benim e, konuyla da alakalı bulmadığım bir referans vermiş e, meclis i̇şte Gezi Çiçek. Parkı'na dolaylı bir gönderme evet. olarak anlamak mümkün bunu tabii çünkü... Esas itibariyle e, orada bir dünyadaki ilk, benim bilebildiğim, bilebildiğimiz ilk büyük kitle e, şey gösterileri, e, kitlelerin sokağa dökülmesinin ilk örneği bir tamamen ekolojik bir sebepten kaynaklanarak çevre konusunda. Dolayısıyla da çok ciddi bir... E, Bağlantı var. Evet ki, ki sadece o zamana dair değil aynı zamanda etkileri de devam eden bir süreçten bahsediyoruz Gezi Parkı eylemlerinden. Ee, en son dün e, özür dilerim cumartesi günü polis parka girmeye isteyen gruba kalkanlarıyla oluşturduğu barikatla müdahale etmiş ve İstiklal Caddesi'ne kadar geriletmiş bu grubu. Ve barikatı aşan aşmayı becerebilen 3 kişiyi de gözaltına almış. Ee, polis yer yüzü iftar, iftarları adı altında düzenleneceğini duyurulan iftar öncesi e, taksim gezi parkında yine kapatmış aynı şekilde beş saat kadar kapalı kalmış yani aç kapa aç kapa kapa aç evet vaziyeti var ve e, yani artık alışkanlık haline gelmeye başladı galiba bu açıp kapama durumları. Bunun son örneği de cumartesi günü yaşanmış. Parkta bulunanlara herhangi bir müdahalede bulunmamış polis. Burası ilginç. Parka girişlerde ise kalkanlarıyla oluşturduğu barikatla engel olmuş. Yani parka girişe polis barikat kurmuş kalkanlarıyla ve engel oluyor. Parktan bahsediyoruz. Ve polis Gezi Parkı'na girmekte ısrar eden grubu da kalkanlarıyla oluşturduğu barikatla İstiklal Caddesi'nin girişine kadar sürmüş. Yani ee, komik gaz kullanmamış. Komik olduğu sefer. düşünülse bile hiç de komik sayılmayacak bir durumdan bahsediyoruz. Çekilin parka gireceğiz, parka girmek istiyoruz diyen kişilere polis kalkanlarıyla müdahale ediyor. Böyle bir e, İstanbul böyle bir Türkiye haline gelmeye başladı. Ve e, şeyden de bahsediyoruz yani esas itibariyle bütünüyle e, meşru anayasal hak olan yani halka açık alanlara, müşterek alanlara, park gibi yerlere istediği gibi girip çıkma hakkını engelleyen bir şey var. İçişleri Bakanı da şeyden bahsetti, Muammer Güler'de bir mazlumun yanındayız her durumda derken. Yani burada sayısız insanın yaralanmasını, gözlerini, kör olmalarını, gözlerini kaybetmeleri ve başka pek çok organlarına zarar gelmesini yedikleri gazların solunum yollarına verdikleri şeyleri de bilmiyorum yani onları da konuşmuyoruz da ve bunları mazlum saymıyor öyle e, saymıyor mi? aynı zamanda Gezi Parkı'nda bir grup tarafından daha önce e, ya bir, bir grup diye söylememin sebebi Anadolu Ajansı'nın Geçtiği haber olması Yoksa herkesin ismi var ve kim olduğu da biliniyor Kim olduğunda sakınmıyor kimse Bu eylemleri gerçekleştirenler Daha önce yaşanan olaylarda Hayatını kaybedenler için oluşturdukları Sembolik mezar taşları vardı gezip Parkı'na konulan Ve ölen kişilerin isimleri yazıyordu Bu mezar taşlarının üzerinde Aynı zamanda fotoğrafları da vardı. Polisin talebi üzerine Beyoğlu çevre temizlik ekipleri tarafından kaldırılmış bu sembolik mezar taşları da. Polisin ne gibi talebi olabilir bu mezar taşlarının kaldırılmasında? Orası polisin talebi üzerine mi? Evet olmuş? polisin talebi üzerine. Polis bunları kaldırın demiş. Altına bomba mı arıyor acaba yoksa sinirleri mi bozuluyor? Talim belki mi orada ıslık çalmak istiyordu. Mezarda ıslık çalınmaz diyorsunuz. Öyle evet. Bilmiyorum polisin ıslık çalıp çalmadığını fakat polisin gerçekten de böyle bir talebi olmuş. Bu talep üzerine de Beyoğlu çevre ekipleri e, tarafından kaldırılmış bu sembolik mezar taşları. önce da kaldırılmıştı tekrar dikilmişti. Bu hafta içerisinde göreceğiz tekrar dikilip dikilmişlerini. Bu arada Talimatı kim vermiş? Talimatı belediye ekipleri olduğuna göre belediye başkanı vermiştir diye düşünüyorum. E polisle ne alakası var bunun? Polis şikayetçi olmuş. Polis belediyeden mi şikayetçi olmuş? Hayır mezar Böyle... taşlarından şikayetçi olmuş polis. Böyle garip bir durumu var. Evet. Aynı zamanda aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tüncel Bağımsız Milletvekili İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Levent Üzeri'nde aralarında bulunduğu grup Taksim Meydanı'nda bu olaylar sonrasında oturma eylemi yapmışlar. Daha sonra da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen iftara katılmışlar. ...böyle bir e, e, Taksim trafiği yaşandı hafta sonra. Katılabilmişler mi acaba? Yani İstiklal Caddesi'nde yapılan yeryüzü iftarları sonrası Taksim'den ayrılmış... ...evet Sabah Tun Tunca Sabah Tuncel ve Levent Tüzel. Ama polisin uyarısına karşın gruptakiler bekleyişlerine ve slogan atmaya devam edince... ...kovalamış polis bazılarını gözaltına almış... Gruptakiler ara ara İstiklal Caddesi'nde sloganlar atmaya devam ederken Cumhuriyet Anıtı çevresinde de polisin bekleyişi sürmüş. Bu de bir de girişte bir TOMA adlı toplumsal müdahale toplumsal olaylara müdahale aracı. Polis tankı varmış yer almış. Başka? Başka Gezi Parkı ile alakalı olarak mı soruyorsunuz? Bir de e, dava mevzusu vardı en son. Times dergisinde çıkan makale üzerine yanlış mı hatırlıyorum acaba? Bir gazetede miydi? Çıkan makale Times üzerine, gazetesinde evet evet, the, Times. the Times'da çıkan haber üzerine Başbakan Erdoğan bu gazeteyi dava edeceklerini söylemiş ve bu gazeteyi de bir şekilde ithamlarda bulunmuş suçlamış maddi açıdan böyle şeylere izin verdiklerine dair bazı açıklamalar yapmış ve oldukça sinirlenmiş. Hükümetin diğer kurmay heyeti tarafından da böyle sert açıklamalar vardı. Hafta sonu bunun da etkileri görüldü Gezi Parkı ile alakalı. Peki olan. ama şeyi de soracağım. Yani The Times gazetesine ve New York Times'a da başka gazetelerde de Türk hava yolları başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şeyleri veriliyor ve fikirlerini satmış mı satılmış ne dedi, tam başbakanın demecini hatırlayamıyorum terimini yanıma getirmemişim maalesef o bilgiyi ama yani şey diyor fikirlerini kiraya mı vermiş gibi bir ifade kullanmıştı burada çok çift standartlar gibi geldi bana çünkü Türkiye'nin de pek çok reklamı yayınlanıyor onlara bir itiraz Gelmiyor herhalde. Evet buldum haberi. İnternet halen çalışıyor. E, Times gazetesinde yayınlanan ve e, hükümeti ve Başbakan Erdoğan'ı sert bir dille eleştiren ilana Başbakan Erdoğan şu şekilde tepki göstermiş. Arkadaşlarım hukuki girişimde bulunacaktır demiş. E, ve gazetenin ahlaki zaafını gösterdiğini söylemiş bu ilanla beraber. Bu fikir kiralama hikayesini de bu bari. Ha, o, o da şu bunlar düşüncelerini fikirlerini kiraya vermiştikler diyor. Yani e, imzacılara e, yönelik söylenen bir şey bu. Demokrasiye inanmış tipler olsa %50 ile iktidara gelmiş bir başbakana diktatör deme ahlaksızlığını göstermezlerdi. Sen beni nereden tanıyorsun? Benimle ne zaman konuştun? Times kendi sayfasını kiraya veriyor. Ahlaki zaafıdır bu onların. Times ile ilgili arkadaşlarının hukuki girişimde bulunacaktır demiş. Arkadaşların. Evet. Şimdi e, o hukuki girişimin akıbetini hakikaten merak ediyorum fakat bu arada Milliyet Gazetesi'nin cadde ekinde Mehveş Evin ahlaksızlar sizi ünlem diye bir yazı baş... bu başlıkta bir yazı kaleme aldı Susan Sarandon, David Lynch, Sean Penn Vanessa Redgrave, Ben Kingsley bu insanların ortak özellikleri nedir Hepsi dünya çapında tanınan, sayılan sinemanın başarılı isimleri. Aynı zamanda gerek kendi ülkelerinde gerek dünyada olup bitene duyarlı olmalarıyla tanınan aktivist ünlüler. Müjdeler olsun bu isimleri birleştiren bir şey daha var. Türkiye Başbakanının meşhur öfkesinin hedefi olmaları. Erdoğan, The Times'a verilen ilandaki imzacılar için fikirlerini kiraya vermiş tipler. Ahlaksızlık dört dörtlük densizlik dedi. Ayrıca Sarendon, Pen Lynch ve King, Kingsley gibi imzacıları dava açacağını da açıkladı. Arkadaşlar ne demiştin hukuki yolları araştırıyorlar mı demiştin. Evet. Arkadaşlar hukuki yolları araştırıyormuş. Ben şimdiden uyarayım. Yurt dışında basın özgürlüğüne dair hukuk ve kurallar bizdekine benzemez. Kaldı ki Murdoch'u arayıp fırçalayamazsın, gazetesini elinden alamazsın, vergilerle köşeye sıkıştıramazsın, gevureller işte ne yaparsın. Şahsen Türkiye'nin bu yeni açılımını son derece faydalı bul buluyorum. Ne yani hep Türkiye'li sanatçılar, aydınlar, gazeteciler mi davaları, hakaretleri, hedef göstermeleri muhatap olacak. Biraz da batılılar tatsın Erdoğan'ın öfkesini. Yok öyle demokratik protesto hakkını gazete ilanlarıyla savunmalar filan. Hem gazetecilerin hapiste olduğunu kim söyledi? Külliyen yalan. 67'si hapiste. Eh birkaçı da gezi sırasında hırpalandı, gözaltına alındı. Ne var bunda? Bir ilke daha dikkat çekmek isterim diyor. Erdoğan bir gazeteye ilan vermeyi sayfasını kiralamak olarak değerlendirmiş. Doğrudur. Bildiğimiz kadarıyla bunu her gazete yapar. Eğer ilan vermek ahlaki zaafsa en başta AKP hükümeti gazetelere ilan vermekten seçim döneminde televizyonlarda tanıtım kampanyaları döndürmekten vazgeçer herhalde. Gezi Parkı eylemlerinin başında internetten para toplanarak New York Tanrı'da yayınlanan ilan da Erdoğan'ın tepkisine mazhar olmuş gazeteye şu uyarıda bulunmuştu. Yabancı medyadan Türkiye'de yaşananları ideolojik yaklaşımlarla ele almamalarını ve sipariş üzerine ilan almamalarını kendilerine hatırlatırım. Parayı basmak suretiyle ilan verenlerin de kaynaklarını da biliyoruz. Gördünüz mü parayı basan ilan veremez diye bitiriyor yazısını Mehveş Evin. Ha o zaman Türkiye'nin yurt dışı basına verdiği turizm tanıtımları, Türk hava yolları reklamları, yabancı yatırımcıya çağrı yapan ilanları da tez vakitte kesile. Evet demiş. Biraz önce merak ettiğiniz sorunu, davanın akıbeti ne olur sorusun cevabını ise bugün e, Orhan Kemal Cengiz Radikal Gazetesindeki köşesinden vermiş. Times'a davanın Times'a davanın kazanılma ihtimali e, başlığıyla yazdığı yazısında e, Başbakanın Tavrından bahsediyor ve ben başbakanın avukatı olsaydım bu konuda dava açmayı aklından bile geçirmemesini önerirdim diyor. Sebebi de şu hadi diyor İngiltere'deki açtığınız davayı kazandınız biraz ilerleyerek söyleyelim. İngiltere'deki açtığınız davayı kazandınız oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek. O konuda da başbakana Erbil Tuşalp'e karşı Türkiye'de kazandığı tazminat davasının nasıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Döndüğünü ve sonrasında oluşan komplikasyonları izah etmek gerekirdi diyor. E, Tuşalp Erdoğan'ın psikopatik agresif rahatsızlık geçirmiş olduğunu söylemiş. Erdoğan tazminat davası açmış ve davayı kazanmıştı. Ancak daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi politikacıların sıradan insanlara göre çok daha sert eleştirileri tolere etmek zorunda olduğunu Tuşalp'in kendisinin kişisel değil politik meseleler üzerinden hedef aldığını belirterek başbakana tazminat ödemek zorunda Bırakılması nedeniyle Türkiye'de ifade hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir diyor. Yani böyle bir emsal teşkil edebilecek davada varmış. Orhan Kemal Cengiz'in yazısına göre. Hazır bu davalardan bahsetmişken kısaca da şeye de bahsedeyim bugünkü hürriyet gazetesinin yüz yüze başlıklı Pazartesi sohbetlerinde Cansu Çamlıbel Avpensanakları Mahkemesi yargıcı Işıl Karakaşla konuşmuş. Ve gazetenin de manşet haberi bu. 45 dereceyi DVD'den izledik. Biraz polisiye gibi geliyor ama çok önemli bir söylediği bir şey. Yargıç Şil Karakaş diyor ki Türk polisinin biber gazı atarken silahı 45 derece açıyla değil de düz tutmasını yani yere paralel tutmasını ihlal sayan kararı... Hükümetin yolladığı savunma kasetini izleyince aldıklarını anlatmış. Yani polisin 2006'da eğik atış yöntemini kullanmadan gaz kapsülüyle ağır yaraladığı Abdullah Yaşay'la ilgili ahim kararı o gazı öyle atamazsın anlamına gelir. DVD'den izledik yani videodan izlemişler. 13 yaşında çocuk duruyor polis ona direkt ona atıyor. Bunu hakimler görmüyor mu? Hiç alay etmesinler demiş. Ahim 45 dereceye mi bakıyor diye bakar demiş. Çok önemli bir açıklama bu. Ahim yargısı Işıl Karakaş'tan yorum adil yargılamaya henüz bakamıyoruz demiş ama çok önemli polis müdahalesinin demokrasiye ters olduğunu da söylemiş Cansu Çamlıbeli ve e, ...aklına estiği gibi kullanamazsın bunu diyor. İzgi kararından bahsediyor. Rahim e, 45 dereceye mi bakıyor diye. Ahim tabii buna bakacak. Fişeği öyle bir kullanıyorsunuz ki gözü çıkartıyor. Türkiye'de biber gazının fişeğinin nasıl kullanılacağına dair detaylı bir mevzuat yok. İzgi kararı 46. madde çerçevesinde Türkiye'ye yükümlülük getiriyor ve bunu düzenlemek zorundasın diyor... Ve aklına estiği gibi kullanamazsın. Ayrıca izgi davası hala devam ediyormuş Yargıtay'da. Nedense bu polislerle ilgili davalar bir türlü sonuçlanamıyor. Sonra da zaman aşımından düşürülüyor. Bütün önümüze gelen davalarda polisin gerçekten maksadı aşan bir biçimde güç kullandığını görüyoruz demiş. Önemli açıklamalar bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk Yargıcı'ndan. Ve demokrasiye ters olduğunu ayrıca da toplanma özgürlüğü konusunda ahim içtihadı her gösteri her toplanma mutlaka sıkıntıya yol açar ama demokratik toplumlarda bu ses duyurma yöntemlerinden birisidir. Tahammül etmek zorundasınız. Genelde ahim içtihadı bu ikisini dengede tutarken toplanma özgürlüğünü daha ön plana alıyor. Trafik buradan akamaz şeklinde bir gerekçe olamaz demiş. Ve e, epey ayrıntılı bir şey var bugünkü Hürriyet gazetesinde evet, de madem okumak dedik, mümkün. Madem ayım dedik son bir haber daha var bende. Beyazıt'ta gördüğü polis şiddeti için Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum ettiren e, Nergis İzci Yıldırım Vatan Gazetesi'nde konuşmuş. Yani hani o 8 Mart'ta e, Beyazıt Meydanı'nda e, polisin dağılın uyarısı üzerine dağılan... E, güruha tekrardan arkadan saldırması üzerine e, bir polis şiddeti yaşanmıştı ve bu şiddet sonrasında bahsettiği dava da aynı evet, galiba zaten evet, şiddetin evet. ve orantısız güce vurgu yapılmıştı Avrupa hakları Mahkemesi Nergis İzci değil mi? Nergis İzci Yıldırım evet Nergis evet. İzci ve e, Nergis İzci Yıldırım şöyle diyor bir nebze olsun içimiz rahatladı demiş Yaklaşık o, evet. 8 yıl önce Beyazıt Meydanı'ndaki 8 Mart'ta polisin şiddetine maruz kalan e, Nergis Cıldırım bunu diyor. Bakarsanız bu polisin açtığı o kutulara ihbarcı vatandaşta aynı şekilde iş şikayetler de gelmeye başlayabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ya da Türkiye'deki mahkemelerden önce beni dövdünüz ya da bana karşı aşırı oransız güç kullandınız şeklinde ihbarlar gitmeye başlayabilir. 155'i de arayıp yapamaz mısın bu ihbarı? 155'te belli oluyormuş. E, muhbir vatandaş projesinde e, belli olmuyormuş kimlikler. O yüzden biraz daha güvenli olabilir. Yani sonuçta polise polise şikayet edeceksiniz. Sayın muhbir vatandaş. Hadi anlasmadık. Gidelim. Hoşçakalın. Gezi Parkı